Nafile oruc'a niyet diğer kaza ve ramazan orucuyla aynı mı farklı mı yani gece kalkıp illaki niyet etmek gerekir mi akşamdan niyet etsek yine olur mu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ve salat ve ala Rasulullah Muhammadan ve ala alehi ve sahbihi ajmain. Ama بعد oruc'a niyet iki kısmı ayrılıyor. Evet, hocam. Birincisi, geceden yani imsak vaktine kadar niyet edilip bitirilmesi gereken oruçlar var. Biri de geceden niyet etmek, eftal olmakla beraber kaba kuşluk vaktine kadar yapılan e, niyetler, yani yapılması caiz olan oruçlar var. Evet. Nafile bu ikinci kısımdandır. Ne demek ikinci kısımda? Yani bir kişi, farz edelim ki. Yarın Perşembe olsun. Eğer Perşembe pazartesi ve Perşembe oruçlarını tutan bir insansa, sahura kalkamadı, unuttu. Sabah namazına kalktı. Bir sabah şey diyip kalktı Kalktığında imsak vakti geçmiş. geçmiş. Sabah yani. namazı girmiş. Hiçbir şey yemedi, içmedi. Niyet ettim, oruç tutmaya deyip nafileye devam edebilir. Veya sabah namazını kıldı, geldi... Hanımına dedi ki Hatun kahvaltımız var mı dedi. O da dedi ki henüz kahvaltıyı hazırlamadım. Bana bir 15 dakika veya yarım saat müsaade dedi. Ya zaten ben nafile oruç tutacaktım dedi ve niyet ettim oruca dedi. Caiz midir? Caizdir. Tuttu oruçta geçelim dedi. Geçerlidir. Çünkü evet. Peygamber aleykissalatü vesselam Efendimiz sabah namazından geldiğinde eşlerine sorarmış kahvaltımız var mı? Ya Resulullah henüz bir şey yok evimizde. Zaten ben oruç tutar, tutacaktım deyip onların hatırını kırmaz ve onların gönüllerini hoş tutarmış ve oraca devam edermiş. O nedenle nafile oruçlara gece niyet edilmesi eftal olmakla birlikte kaba kuşluk vaktine kadar orucu bozan bir şey yapılmamış ise yapılan niyet geçerlidir, tutulan oruç da geçerlidir.